diye sordu, halk şöyle dedi, dört şeyden dolayı kendisinden şikayetçiyiz, birincisi güneş iyice çıkmadıkça görevinin başına gelmiyor, Hazreti Ömer, bu büyük bir hatadır, dedi, ikincisi, geceleri hiç kimseyi kabul etmez ve hiç kimseyle konuşmaz, dediler, Hazreti Ömer, bu da büyük bir hatadır, dedi ve sonra, üçüncüsü nedir, diye sordu onlar da, onun ayda bir günü vardır ki evinden hiç çıkmaz, dediler, Hazreti Ömer, bu da diğerleri gibi büyük bir hatadır, peki sonuncu şikayet? Şikayetiniz nedir? Diye sordu. Bazı günler titremeye tutulup bayılıyor ve hiç iş görmüyor, dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Vali Said bin Amir ile Humusluları bir araya getirdi ve, Ey Rabbim, bu zat hakkındaki düşüncelerimi yanlış çıkarma, diye dua etti. Sonra da Humuslulara, Validen şikayetiniz nedir, diye sordu. Onlar, Güneş iyice çıkmadıkça görevinin başına gelmiyor, dediler. Said bin Amir buna şu cevabı verdi, Allah'a yemin ederim ki istemeyerek de olsa bunun sebebini söyle. Ailemin hizmetçisi yoktur, ben de yardım olsun diye onun hamurunu yoğuruyor, mayaya gelmesini bekleyerek ekmeği pişiriyorum, sonra da abdest alıp görevimin başına gidiyorum, Hazreti Ömer, başka bir şikayetiniz var mı, diye sordu, humuslular, geceleri kimseyi kabul etmiyor, dediler, Hazreti Ömer valiye dönüp, sebebini söyler misin, dedi, o da, bunu söyleme hoşuma gitmiyor ama açar söyleyeceğim, ben gündüzümü onlara gecemi de Allah'a verdim, diye cevap verdi, Hazreti Ömer davranıyor,